Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz her varlık kaderiyle yaratılır. Yani her varlık kaderini yaşar. Hiçbir varlığın kaderi diğerine bağlı değildir. Örnek olarak da bir baba fakir olabilir. Garip olabilir, şüphe olabilir. Ama oğlunun kaderi ona bağlı değil. Oğlu hayatta başı olabilir. Kamersü ayet 49'da mevlamız buyuruyor Bismillahirrahim. İnna küleşle kalak nahu bir kader mevlam buyuruyor. İnna küleşeğin her şeyi, her şeyi buna şey deyince canlı olsun, yansız olsun. Hesnimi kapsıyor. Onlara yaratıp bir kader kaderiyle. Demek ki her varlık kaderiyle yaratılıyor. Her varlık ne yapıyor? Kaderini yaşıyor yaşayacak muhteremler. Bazen deriz bizler tabi işte fen olmasa şu deriz benimce değil demek ki kimse kimsenin kaderini etkilemiyor bile her insan kaderini yaşıyor. Önce bakalım inşallah cansız varlıklara bakalım sonra işte canlılara girelim inşallah. Merhamet yine buraya bizlere Allah Suresinde. Ellerzi halaka feseva. Ellerzi o Allah ki celalüyü halaka o yarattıktan gelen bir de tesviye düzenler Mevlam. Düzenler. Canların yapı taşı göz atomlar mı Ne kadar maden olsun, topak olsun, ne olsun olsun cansız olarak Ay güneş olsun. Bunların yapı taşları, temel taşları atomlardır. allah Teala'nın kudeti açısından baktığımız zamanlar zaten asıl başta bu muhteremler. Yani Allah-u Teala Mevlamız'ın kudeti azameti, yaratıcılığı ve rubiyeti meselesi aslı mesele. her canlının, her cansızların yapı taşı atomlar. Düşünelim ki iğnenin ucunda en aşağı bir milyon atom var. İğnenin ucuna aktarılır. İğnenin ucu kırılsa, yere düşse biraz zor fark edilir. Hemen fark edilmez. Eğer bu iğne ucuyla iğne ucu Yüz paşeye bölünürse artık bu iş tabi görememktir. Düşünün ki bir milyona bölünüyor her bir, bir atom bunların. Atom bakınız. Ayrıca atom bile çekirdeği var içerisinde. Yani atomun çekirdeği atomun şapından yüz bin defa daha küçük. Yani atom o kadar küçük bakınız. Yani hayal almıyor bunu. Akıl kavrayamıyor. Atom bu kadar küçük. Atomun çekirdeği nedir? Atomun şapından yüz bin defa daha da küçük atomun çekirdeği. İşte her şey onun iç çekirdeğinin özü ama Ne var orada? Protonlar var. nötronlar var bunda kardeşim. Bir de etan dönen elektronlar var. Mıdır? İşte Mevla buyuruyor. Ellezi halaka. Ve ki atomu da Allah yarattı. Fesevva onu Allah da düzenledi. Atomun çapı, çekirdeği, notona, protonları ram denedi. Vellezi kaddere Allah Teala Mevlamız atoma neye takdir etmişse yani atomun kaderi neyse fe Allah yönlendiriyor yönlendiriyor. Elektronlar dönüyorlar. Aynı şekilde Güneş ait dünya yıldızda dönüyor. Demek ki bunlara yaratan, bunları düzenliyor. Velan bunlara bir kader takdir ediyor. Velan her bir velan bunlara kaderine de yönlendiriyor. Alem baş bir kader. Kud azamet. Gelemişlerden canlılara. Bu tabi daha önemli bizim işlemde. Tabi canlı deyince bilgi de buna giriyor, hayvan da buna dahil oluyor. İnsanlar da bunun. Her kısmı insanlarda. Canlıların yapısının, temel yapısının canlılarında hücreler, hücre. Her bir hücre bağımsız İlk canlı varlık en küçük olarak. Yani her hücrenin bir hayatı var, canı var ama bağımsız bu. Başka bağlı değil bu hayata. Her hücrelerin muhtemelen. Hücrende çekirdeği var. Hücrelerinde. Yalnız al yuvarlar hariç. Al yuvarlar hariç. onun ne kadar hücre varsa hücrenin her birinde çekirdeği var. Yani özü. O çekirdeği. Nedir çekirdeği de? Hücrenin yönetim merkezi orada işte. Kude azamet, ile kudret bak. Bu melan kudreti. Meyla'nın hücreyi yaratıyor. İçinde çekirdeği var. Hücre bunun var. Hüc Hücrenin de yönetim merkezi, yani beyni, kaderi oraya yazılmış. Onun çekirdeğinde şimdi. Ne var çekirdekte mutludurumdur? ne var hücrenin çekirdeğinde işte her şey orada mutludurumdur. İçinde kromozomlar deniyor, kromozom deniyor böyle. Hücrenin çekirdeği yaramadan bunlar görülemiyor. En muazzam modern mikroskoplar bunları göremiyorlar, görüntüleyemiyorlar bunları. Bu kadar küçük bir küçük Ne küçük böyle. Ancak hücreyi ortaya yaralayınca. O zaman görülebiliyor. Kromozom denen bir şeyler, madde var. Bunlar hani bir a şeklindeymiş bunlar. Her hücrede, insan hücresinde her bir hücrenin 46 kromozom var. Bak. Yani sayı. Yani ne kudret muhtemelen, ne düzenli madde. Her hücrede, her hücrede 46 ne kromozom var. Yalnız cinsiyet kromozomu bunun dışında kalıyor. Onda 23 kromozom var bakın cinsiyet kromozomda. Neden? Çünkü döllenmede kadında 23 kromozom geliyor. Erken 23 kromozom geliyor. Yine oluyor 46, var. 46 Bir de bu kromozom taşıdığı genler var. Genler muhtemelen. Yani kromozomlar görünmüyor zaten. Görünemiyor böyle. Kromozom taşıdığı üzerinde genler, kromozom A şeklinde genler bu üzerinde sanki ince tane dizilmişler sanki üzerinde genler var. Genler de DNA molekülünün bölümü bunlar. İşte hayvan olsun, insan olsun her şeyin kodu burada. Şifre burada, insanın kalıtsal kişiliği kimliği burada yaşıyor ve Hristiyası da buradan geçiyor, Anababa'dan insana geçiyor. Kudret, azamet mütevbi. Yani sonunda bir kuvvet, Mevlam kudreti. Rubiyyat. Hücre yaratan Mevlam. Hücre yaratan Mevlam. Onun işine bir aram çekirdek yaratıyor. Çekirdek. İçinde böyle kromozomlar var. Hem 46 tane, A şeklinde. Üzerinde inci tanesi gibi dizili genler var. Genler. Artık ne kadar küçük, bunu Mevlam'da muhtemelen. O kadar küçük bunlar. bence. Genler neydi? Bunlar DNA molekülü. Bunlar bölümleri bunlara. İşte her canlının kodu, şifresi, esrarı, kaderi, kişiliği, kimliği orada mevcut muhtemelen. Kişi onu yaşıyor. Mevlam buyuruyor, Eldeci halka işte o Allah ki hücre yarattı. feseva Allah'ın tesviyesi düzenliyor hücreleri. Hücreler başboş olsa ne olur? İnsan olsun, diğer canlılar olsun, böyle karmaşık bir şekilde oluyor, böyle. karma karışık, küre gibi uzun, artık karmaşık bir şey oluyor benimce. Ama bakınız hücre her biri de Allah'tan denetiminde onun hükmü emrinde her hücre dayanır. De, Velam ellezî halaka fesevva. Allah Teala meğer hücreyi yaratıyor. Onların ne yapıyor Allah düzenliyor. Düzenliyor böyle. Yani belli bir beden bedene geliyor de, Gözler, dış organlar, işte kulaklar, iç iş organlar seni yanında. Yani hücrenin her biri Allah'ın denetiminde, kisun egeminin altında yöndürür Mevlam bunları. Bir canlı varlık nerede yaşaması gerekiyorsa onu Rabbim oradaki ortama göre düzenli bedenine. Bakın, böyle. Aslında aynı hücre. Aynı hücumda böyle. Hücrelerin bedenine şekillenmesi yani bedenine şekil alması Bundan düzenlenmesi neye, neye bağlı kalıyor? Bakınız bir canlı varlık nerede yaşayacaksa oradaki ortama göre ona böyle bir bedense şekil veriyor. Anatomist öyle veriyor. Organlara veriyor böyle. Işte. Yani balık yaşayacak. Ona göre farklı muhtemelen böyle. Balığın yapısı da başka. Organları da başka mesela bir akciğer var bizlerde ona bir solunum yapıyoruz. O altında solungaş var bu tarafa. Solungaş var böyle. Sürekli ağzından böyle su al su geçer. Ne yapıyor balık? Sudaki erimiş oksijeni alır. Suyu dışarı fırlatır. Bu kuşların yapısı başka. Uçması gerekiyor bu tarafa. Hatta ince ince bunları kuşların gagaları bile farklı bakımlı derler. Etçil Vahşi kuşlar kartal şun gibi, Bunların en kalkarı çenge gibi eğik ve keskin oluyor mu tam da bunlarda. Eti parçalıyor bu şey böylece. Mesela martı kuşu, denizden balık avlar, onun uzun karkası. Ama güvercin karkası kısadır, yerden tane alıyor bu tam da. Ördeyen kaza karkası genişdir, kebçe gibi, çünkü vatanda bir şey alacak geniş almadan. Demek ki Mevlam hakkında buyuruyor ya, اَلَّذِيَ خَلَقَ feseva. O Allah ki Mevlamız, ki Rabbul Alemin'dir o Mevlamız, güzel Mevlamız. O yaratıyor, hücre yaratıyor. feseva Mevlamız hücreleri bir tesviye ediyor, düzenliyor. Nereye yaşaması gerekiyorsa, oradaki koşullara göre. Günümüzde bazen bu konuya geçiyor. Acaba başka gezegende hayat var mı diye. E hayat olsa bile insanı yaşayamaz mı Neden insanın yapısı acaba dünyada yaşayabilir. E denizde hayat var, balık yaşıyor, insan yaşayamıyor mu? Bir de küçük varlıklar var. Alem-i sabir deniyor bunlara. Yani küçük alem deniyor. Yani mikroplar, şunda bunlar muhtemelen. Yani gerçekten ilahi azamet, yani akıl duruyor muhtemelen. Gözde görülemeyen mikroplar. Onlar canlı varlıklar bunlar da. Bir damla suda belki bir milyon mikrofon var mı? Bir damla suda. Bunların ağzı var, midesi var, sinir sistemi var, buna erkek dışı var bir damla. Bunlar eşleniyorlar, ürüyorlar, çoğalıyorlar, yiyip içiyorlar ve ormanındaki canavalar birbirine buna boğuşuyor bir de bunlar. Ve Bazen hava buharlan, su buharlanınca ne yapıyor bu varlıklar? Su barə göç kavuk, göç kavım Göç yerişi bunlar, bunlar, de. bunlar. da de. bunlar zamanında. Demek ki Allah'ın kudreti, azameti muhteremler. Yani insan bunu düşününce insan kendine haddini anlaması gerekiyor. Var ya benim diyenler, kabına sığmayanlar, haş Allah peygamber tanımayanlar. Çadashik yapanlar var mı mütherimler? E ne olur onlara bu konu anlayabilir miyim mütherimler? Bakın kuda ila kuda mütherimler. Mesela aslanın penciklik kuvveti aslanın pençesi mütherimler. Aslan pençesiyle öküzün berisine vursun onun kemiğini kırar bakın. Pencisi mütherimler. Kurtların çenesi kuvveti dişleri keskin fazla şey Bak çeneler kuvveti parçalayıp yemem bile mütherimler. Demek ki bir canlı varlık ne yaşayacaksa o yaşam koşlarına göre onu ölü yaratıyor demler. Veliziy kaddere feda ve Mevlamız Rabbimiz hangi hayvana insan söyleyecek inşallah hangi mevlam hayvana ne takdir etmişse ona oraya yönlendiriyor demler. Yönlendiriyor. E göçebe kuşları var. Göçebe kuşları var. Muhtemelen. Mesela bugün ben sosaya ayamıyor, kaşı deretten hemen buna cevap veremeyiz. Acaba şu mu şu mu deriz. bak. Hatta zaman geliyor. E, Günlere bile şaşırıyoruz. Bugün çarşamba, perşembe müteahidler. Yani hele ayılar şunları tam şaşırır müteahide bakacaksınız. O göçebe kuşlarının bir takvimi yok mu Onlara hep işiyor bunlar belirince. Ama göç zamanlamasında hiç şaşmadan, şaşmadan göçe başlıyor bunlar belirince. Bazıları aldanışıyorlar. Avrupa'ya gidiyor mu diyorlar? Hiç de yönlerine şaşırmadan, şaşırmadan gidiyor mu E bunları yaratan, yöneten kim bunlar belirince? Sıra bazı balıklar var. Mesela yılan balığı mu diyorlar? Nehirde yaşlar, tatlı yaşar, yılan balığı. Ama üreme zamanı geldi mi, yumurtaması için denizlere gider Bazen uzun mesafeyi kat eder, yılan balığı denizde dalgalar boğuşur, bo boğuşur, boğuşur, boğuşur, boğuşur, boğuşur, daha büyük denize gider, denizin dibine iner aşağı iner, orada yumurtlar, yumurtlar, sağ denizi dönerek kendisi. Yavrusu ne yapar? Yavru yumuradan çıktı mı, bir kendine geldi mi, annesi hangi nerede yaşamışsa, o neyere bak gelip buluyor Ya Bugün şu çağımızda muhtemelen, şu modern çağda, mesela bir geminin pustosu olmasın, yönleri bir şey bilmesin, bugünkü bilgisayarı olmasın, bir geminin yolunu şaşırabiliyor muhtemelen. Hatta gemiler çarpışabiliyor. Birbirimize bakmıyor. Bakmıyor. Bir yılan balığı üreme zamanı geldi mi? Yumurta için ne yapıyor? Ne yerden çıkıyor? Denize gidiyor. Uzun mesafe aşıyor. Büyük denizlere gidiyor. Deniz dibine iniyor. Orada yumurta muhtemelen. Yumurtuyor orada. Sonra yavrusu ne yapıyor? Yumurta çıkan yavru kendine geldi mi? Annesi yaşadığı aynı nehrama başlıyor mu? Hatta bunu denemişler bile, yılan balığını. Almışlar, birine başka koymuşlar. Gene geri dönüyor, geri dönüyor. Annesi yaşadığı nehir, nehri, bugün muhtemelen. Nasıl bunu yapıyor? Ne diyor bunu bilim adamlara bugün? İç güdü. Nedir iç güdü? Ama cevabı yok. Yani, bilmiyoruz, diyemiyorlar. Diyemiyorlar, Nasıl yapıyor bu bal bunu? Nasıl yapıyor kışıp bu buş yapıyorlar? Hemen işgüdüleri ile. Peki ne içgüdü? Nedir di? Ne di işgüdü? Tabii cevap ver Muterhamda. Ya ver Muterhamda. Bak Mela cevap veriyor. Velliziy kaddara. Allah ki o mevla hangi hayvana Allah neyi takdir etmişse feda onu remeli gönderir Muterham. Nasıl yönlendiriyor? Zaten yağlı o şekle muhtemelenmiştir. İşte genleri, genaları ona göre muhtemelenmiştir. İşte muhtemelenmiş. Ona göre muhtemelenmiştir. Yani bugün mesela bilimin çözemediği çok şeyler var böyle hayvanla ilgili olarak da. Biri şu, aynı tür kuşlar eskiden günümüzde ve başka değişik ülkelerde yaşatıldıkları halde ama aynı ses çıkarıyorlar baktığımda. Yani bilim bunu çözecek mi Ne diyorlar? Aynı tür kuş. Aynı tür kuş. Günümüzde yaşayan kuşlar, önce yaşayan kuşlarda ve bu kuş dünya neresi olursa olsun bunların her biri aynı ses ötüyorlar Aynı türkü yapıyorlar bakınlar. Aynı tür kuşlar nerede olsa olsun bunların her biri ne yapıyorlar? Aynı tür yuva yapıyorlar bu tehdimler. E bu ne kim yaptırıyor bunlara muhtemelen? Allah aşkına yaptırmıyor. Kim yaptırıyor bunlara bunlara veriliyor bu Sonra yumurtan çıkan bir civciv, tavuk arsız bu Yani bahçede köyde böyle şeyin iyi bile bunlara bu biriler. Yumurtan çıkan bir civciv. Daha yumurtla aynı çıkmış daha. Yani yumurta iken piliş olmuş, yüce olmuş dünya daha yeni gelmiş gelmiş ki bahçeye çıkar anı sebebe çıkar bahçede koyun vardır inek vardır korkmadan bakım derimden korkmadan, horoz vardır horoz heybeti bir vardı horozun böyle ama henüz daha bir günlük piliş horozdan korkmuyor baktım. koyundan korkmuyor ama bir kedi gördü mü Hatta havada bir kartı atmaca gördün mü? Ondan korkar mırtayanlar. Peki bunu açıklayabilir mirtayanlar ya. Yani. yani bilim açıklar açamaz mı ki bunu bu şekilde. Mesela bizler tane mi yani kuşları biz tanıyamayız kuşları. Yani kişi, işte eğitim görmesi lazım ki işte bu kartal da şu şu de mi? İnsanın görmesi gerekiyor. Henüz yumurtla yeni çıkmış, uşağın kuşu, fare, ediyor yok Yani güvercin görsün, korkmaz mı Korkmaz. Ama atmaca işte şahine kartoyu gördü mü? Korkuyor demler böyle İşte bu nedir bunun cevabı? Vellediği kadlerin feda O Allah ki mevlamız, O Allah ne yaratmışsa, Allah oraları yönlendiriyor demler. Allah bilgiyi veriyor. İçiyen depoluyor. Depo Bu bir benzetme olarak da şuabı benzetilebilir şu anda muhteremler. Mesela örnek olarak herkesin evinde bulunan çamaşırın makinesi. Makinesi muhteremler. Onun bir beyni var. Hücresi yani böyle. Beyni var böylece. Bir demeye basıyorsun. Çalışma başlıyor suyu da alıyor, etejeni alıyor, yıkıyor bunları. Ondan sonra suyunu atıyor, nasıl suyunu alıyor, yine temizliyor, suyunu atıyor, tekrar suyunu alıyor, sıkıyor, kurhazla yapmıyor. Nasıl yapıyor bunlara bu? İşte bu noktayanlar. Demek ki bir insan beyni, insan beyni bir makine yapabiliyor. O makinenin beynine kişi programını veriyor, Programı veriyor, bir basıyor, muhtemelen. Demek ki ne kadar canlı muallek varsa, her biri bunların kaderiyle yaratılıyor, yaratılıyor. Bunların kaderi aslında, hücrelerin zaten kendilerine bunların bu yazılmıştır. Mehlem bunların bir düğmesine basıyor Mehlem bunların muhtemelen. Bunların çalışıyor hep böyle. dönüyor, güneş dönüyor, tetronlar dönüyorlar, galasyona dönüyorlar, muhteremler, kuş uçuşuyorlar, denizler dalga dönüyorlar, alem çalışıyor muhteremler ve alem kozit muhteremler. Gelelim inşallah insana, insana Tabi insan da bana da muhteremler. Aynı şekilde insan da yapısı hücrelerden oluyor. Yapısı böyle. Yine hücrelerimiz de aynı şekilde tabi, kromozomlar var, genler var, genler de aynı muhterem işimizde. Bu nedir? İnsanın bu da bir kalıtsal kişi deniyor buna. Yani değişmeyen kişi insanın. İnsanın tabiatı. İnsanın yapısı, insan mizacı. Yani her insan belirli bir yapıyla dünyaya geliyor muhteremler. İnsanın huyu alakalı değiştirme muhteremler. Önce ayet bakalım inşallah. saat bakacağım inşallah. İsra ayet 84'te Mevlamaz buyuruyor. Kul Habi Muhammeden söyle küllün onların her biri yamülü ala şakileti İnsanın her bir ne yaparlar? şakilisi göre amel ederler. Tabiatına, huyuna, ya dıştaki kalısa kişine göre amel eder insanlar. Demek ki huy, ahlâ, tabiat, yapı Herkesin farklı Farklı İnsan bunu ne yapıyorlar? İnsan bu işin insanın farklı ihtiyaçları var. Peki, huy değiştirim mi acaba muhteremler? İnsanları değiştirebilir mi? Hadis şerif, cami sağırdan büyük alışmadetleri, ida simiütün bize belin zar an mekanii. Bir dağ yerden oynatılmış başka götürmüş ya düştünüz, pekâbü görüyor. Fesaddikû. İnanın. Olabilir deyim mi? Olmaz da etmeyiniz. Ve izah semiyetüm birleşirün zâle an hulukihi felâ tusaddikû. Ama bir kimsenin huyu, ahlakı, yapısı, değişimi Bu inanmayın. Bakın muhteremden. Peki insan ne yapacak şimdi bu durumda Muhteremler. İşte işte bu burada muhterem şimdi. İki sahabeyi öyle gösterelim şimdi. İki sahabe muhteremler. Hazri Bekir Sıddık, Hazri Bekir Faruk. İki sahabe. Bunlar tabi İslam'dayızca bunlar Müslüman değiller muhteremler. Değillerdi. Hazri Bekir'in neydi mizacı yapısı? Yumuşak. Merhametli. Hazri Bekir'in mizacı Yapısı neydi? Huyu yumuşak tabiatıydı, yumuşak. Berabreti çok, yumuşak tabiatıydı böyle. Ömer de tam bunun tersine gayet sert mizaştı, sert yapılı, öfküydi. İkisi de ha Müslüman oldular böyle. Yani İslam'ın önderleri oldu oldular böyle, Halifeler zaman zaman da böyle. Ne o değişimin yapıları değişmiyor fakat ne bu lafa? Bunların bu huylarını İslam'da İslam'da bunu kullanılıyor muhtemelenler. Has sertti, asabiydi, öfkeliydi. İslam'dan önce İslam'a karşılığı bu. Hüsnü sen ne yaptı? Öfkesini bütün bunları İslam düşmana karşılık kullanılıyor muhtemelenler. Şimdi mesela bir kişinin bir arabası var muhtemelenler. Kişi İslam'da yaşantıda kötü yollarda, bu kişinin abi arabasına biniyor, otodrivestirana, diyorlar 50 Ne abi arabasını tabi sürekli kötü yollara yönlendiriyor arabasını bu yönlendiriyor. Bu kişi İslam'a gelse ne olur? İslam yaşamına gelse yine arabasına biniyor, otodrivestirine yine, bu da bunun direncinin yönünü i̇şte camileri şey yapıyor. Araba da inmez muhteremden. Demek ki ne kalıyor insana? insan kalan şu, insanın yapısı ne olursa olsun, buna Allah yolunda İslam'a bunu kullanmak, çevirmek muhteremden. Bir insan yapısı sert olabilir. Eline değil. Ne yapacak bu kişi? Bu sert İslam düşmanına karşı kullanır Bu yapısı gerek insanların. Eylülullah, şöyle burada muhtemelenme tasavvufta, yani iki türlü görüş, bunu biliyorlar Eylülullah Hazretleri. Eylülullah'ın bir kısmı şöyle demişler, maretüşeyyen illa reytullahe ba'dehü, bakınız. ma reytüşeyyen, ben bir şey görmedim, ne gördünsem Allah'a Sonunda Allah'a gördüm. Yani kişi şöyle etrana bakınca, insan kendine bakınca, çevreye bakınca, insan yere bakınca ne yapıyor kişi? Evet, balıklar var mı? Bitkiler, ağaç çiçekler, hayvanatlar, uçan kuşlar, denizler, insanlar bir kargaşa, karamaşa bir gidiyor. Ne diyor bunlar? Vereytullaha badehu ama bunların hepsinin verasında sonuçta Allah görüyorum. Yani her bir Allah yaratmış Allah'ın denetiminde onun yönetiminde bu teremler. İşte evliyanın bir kısmı bu göze bakıyorlar ve bakıyorlar Nereye bakarsa baksın yani bundan varlıklara görüyor görenler bunlar. Varlıkta görüyorlar Görüyorlar bunları. Evet bunlar işin bir de Temel iniyorlar. İşin temel nedir? İnsan olsun tabi, hayvan bitki olsun. Nedir bunların temel yapısı? E, toprak maddeleri muhteremler. toprak maddeleri böyle. Demek ki Eylül'dan bir güzel bir muhteremler. Bir çiçek, çok güzel. Canlı rengi. Yeni açmış, tomurcuk yeni açmış böyle. Güzel koku da saçıyor. Ama aslında ile bunun toprak maddeleriydi. O toprak madenler, çiçek rengi kim, güç kudret kimindir? Allah'ın mı? Allah'ın O çiçeğe rengi veren, ona şekli veren, kokuyu veren kimdir güç kim demler? Mevlam bence. Yeni Eylül'da mesela bir erkek olarak bir Eylül'da güzel bir hanama bahsi ne yapıyor? Hanım hanımı görürse biz hanımı görürse aklına buraya ne getin Neydi bu hanımın aslığı? bu toprak maddeleri. Bu kadın mesela daha dünyada. Neydi bu? Bir toprak maddeleri idi. O azamet kız Mevlamız ne yaptı? Mevlam. O toprak maddelerinden toprak maddelerinden Mevlam. Bir güzel bir hanım yaptı Mevlam Mevlam. Tabi erkek de olabilir muhteremler. Demek ki Eyullah bu bölümü nereye bakarsa baksın baktı varlıkta orada takılıp kalmıyor böyle. Onu aşıyor onun maverasına giriyor. Allah-u Teala'yı buluyor muhtemelen. Şimdi günümüzde çok şeyler var böylece. İlginç olarak mesela hayvanı alemi var. Diziler falan tabi yayınlanıyor böyle hayvan alemi. Bazı ne yapıyorlar takılıp kalıyor. Bak şöyle yapıyor, bak böyle yapıyor, bak nasıl yaptı? Nasıl nasıl nasıl yaptı? Yaptı diye yaptıran kim o Yaptıran. İşte mesele burada o Yapan değil, yaptıran teamlar. O arıya bal yaptıran kim yaptı balı o teamlar? Arıya yaptı Arı kovandan çıkıyor. Kovandan çıkmış teamlar çiçeklerini buluyor böyle. Çiğ ortasında bal özü var, bal ortasında. Ne abi arı bal özünü alıyor mu? Onu kovan'a getiriyor, başka arılara veriyor, ağzına dolaşıyor, işlem işlenir, kimler işlem oluyor oluyor ki bal dönüşinceye kadar çok işlem oluyor muhtemelen. O arı bunu seviyor bak, olmadı mı Yani bakın balıklara bir mana ismi veriyor, manayı harfiyle bakmak bakma gerek muhtemel. Yani arı bunu kendi yapmıyor muhterem Onun bu yeteneği yok. Yapamaz. Bu toprak maddesi idi. Hücre yönü doğar böyle Ama işte o toprağı hücreye döndüren. hücrende de genlerine, kromozomlarına, arının kaderine yazan. Onu yönelik kim? Allah mevru muhterem. Balıklar mesela. E, Melekke balığı var muhteremler. Ne oldu? Düşmanını gördün mü? Karnın boşluğuna mürekkep sızdırıyor böyle. Fışkırtıyor. Hem de su damlıyor bu. Düşman kendini koruyor bu şekilde böyle. Elektrik üreten balıklar var. Elektrik yayıyor. Düşmanları şok ediyor. Bunu kilim çiçekliyor bunu. Hayır muhterem bak. İşte insanda bu ne gibi muhterem bak. İnsan bu ne gibi muhteremler. Vay filan kişi. En büyük kişi filan kişi. Hayır hayır değil muhterem. Büyüğü değil muhtemelen. Onun da aslı toprak maddeleri iyiydi. Onun da sonu mezarında çürüyüp yani toprak olmaktır kaderi muhtemelen. Yani topraktan yaratılıyor. Dünyaya geliyor. Hücreler yığını. Hücre yığını içerisinde olan o yapısı var kişinin. Kişi bunu imtihar dünyaya geliyor. Ama sonuçta toprak maddeleri muhtemelen. İşte adı cemaatimiz Ömrümüzü Boşa harcanmak gerekiyor böyle Yani inceleme inceleme derken Bazıları Hayatından buraya veriyor Ama İbadetten geri kalıyor muhtemelen bakın. Tekvalı yapamıyor kul Yapamıyor muhtemelen Evet birbirimize ipit almak vardır Tefekkür vardır Ama burada boğulmamak gerekiyor Olmak gerekiyor Aslı nedir? Amaçlı. Aslı amaçlı nedir? allah Teala kulluk etme muhteremler. Evlullah'ın ee, gerişi ödüyorlar Ben bir şey görmedim. İlla Allah'ı gördüm baştan. Bunlar kimler? Bunlar artık Allah'ın varlığında yani fena Philadelphia, bu Atasofuta, bu makama gelenler. Yıl artık fark vardır bu Bak ne diyor bunda? Ma reetü şeyen illa reetullah kable. Yani önce işte şey Allah görün böyle. Allah mı böyle görüyor? Demek ki insanın asıl amacı muhtemeler ibadettir. Şimdi Mevlam buyuruyor, her insan ne yapıyor, her insan yapısına göre iş yapar, yapısına göre. Peki huy hiç değişmez mi acaba muhteremler şimdi? Eğer huy, tabiat, yapısı hiç değişmeseydi, e peygamberlere gelmezdi ki muhteremler böyle. Yani terbiyedir, eğitim, irşat. Mevlam Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Vas yürüyor. E, Sabreden Mevlam buyuruyor. Demek ki kulunda bir öfkelen hali var. Ama kul ne yapabiliyor? Kul sabredebiliyor demek muhtemelen. Velam buyuruyor. Vel kâzımînler gâyızâ. Öfkü yutarlar. Demek ki da biraz değişebiliyor muhtemelen. Huylar değişebiliyor. Yalnız Buna şirâ biliyor Erita Sabu. Geçir değişir ama kalıntı yine kalır. Kalıntı yine kalıntı demeler. Bir örnek vermiş bir zamanı ben buna. Yine örnek vereyim inşallah. Bir padişan sohbetinde huzur dersinde. Huzur özel konşanok sohbetinde, özel olarak sohbetinde, huzur dersinde konu şu işini o akşamı konu, insanın huyu, tabiatı, yapı değişir mi değişmez mi? çoğunluk değişir, tezini savunuyorlar. Ülema'dan biri de o değişmez tezini görüşünü, o da bunu savunuyor. Padişah da bu değişir tezine benimsiyor. Bunu benimsemeye tabi. Onu benimsiyor. Derken demeliyiz dağılıyor. Padişah emir yapıyor padişah bir kedi yavrusu alıyorlar getiriyorlar. Bu kedi yavrusu sarayda özel eğitime tabi tutuluyor kedi yavrusu sarayda. Nasıl eğitiliyor bu? Bunların tam başına oturacağı şekilde bir gümüş tepsi üzerinde yapılıyor dökülüyor. Gümüş tepsi tam kiremde oturacak bir şekilde. Üzerine de bir kahvimine koyacaklar. Kedi bunu misafirle getirecek. Pazlaşa emin veriyor. Bir ayda bunu isterim ben diyor. Böyle. Tabi önce boş bir can konuyu böyle eğitile eğitile eğitile eğitile. Bu kedi yazısı artık tabi eğitilmiş bir ayda eğitilmiş böyle. Misafirle geldi mi? kapı açılıyor. Bu kedi baştan kahve tepsisi gümüşten üzerinde kahve fincanı kahveye getiriyor. Şimdi padişah huy değişmez diyen alimi de sonra bir akşam davet ediyor. Ona bunu gösterecek şimdi. Huy değişmeyen yani tezini. Bu an tabi geliyor. Oturuyor bir yere. Padişah işaret ediyor. Hemen kapı açılıyor. Kedi işleri görünmüyordu. Böyle güzel süslemiş kedi böyle. Kurdele, murdele böyle. gaye şık ve süslü kürsü kedi gayet uygun adımla böyle gayet ağır tempoyla yavaş yavaş geliyor. Doğru paşa bakıyor, paşa iş elini işaret ediyor. Kedi gidiyor, o alim önünde duruyor. Paşa buyur al diyor kabine diyor. De yani anlıyor hem. Anlıyor alem neum demek istediğinde. Alıyor kahveyi. Kedi bekliyor. İçiyor kahveyi. Yine başına koyuyor. Kedi gidiyor. Soya padişahı nasıl diyor? Bak diyor kedi bile diyor bak. Nasıl gün değişti böyle diye. Yine soya değişmez mi diyor. Diyor ki bu alim padişahım yarın akşam yine gelsem. Acaba kedi aynı hani yapabilir mi yarın akşamda? Tabi yapar. Eğitimle bu kedi bu. Yanar şimdi gelebilir miyim? Tabi gelebilirsin diyor. Bu alem sabahten gidiyor. Tabii eski yani ahşebevler, tamamla böylece. Bir eski fakir mahalle mahalleye gidiyor. Diyor çocuklara ben diye küçük bir fare lazım diyor. Küçük fare. Kim ben bu getirirse yana bir altın vereceğim diyor. Çok tabi koşuyor çocuklar. Sonuçta koşuyorlar. Bir yakalıyor bir fareyi çocuk. Bize bağlam getirmiş, sarmı getiriyor. Bu da bir altını veriyor. Bunu bir kutuya koyuyor bu alim. Hafif edilmiş hava olsaydı değil mi? Akşam oluyor. Fare alimin cebininde kutu içerisinde. Işte. Oturuyor yerine. Yine padişah tabii onurlu gururlu. Yani başardım. Tezim derten. Padişah gayet güveni kendisine. Yani işaret ediliyor. Kapat çalıyor. İçeri giriyor. Kedi tam halime yaklaşınca, çocuğu yönden kutuyu açıp, açıp atınca ortaya, daha fare ortaya çıkınca, tevrütü eğitimi muhteremler. Kahve fincrenin bir tarafa, tepsi bir tarafa, hemen ki altı fare üzerine bunu yakalıyor. Palaşa haklımışlardı benim muhteremden. Şimdi bakın muhteremler, örnek olarak, öfkeli bir insan, yani sinirli bir insan böyle. çabuk kızan şöyle dar mizaçlı bir insan çabuk sinirlen bir insan öp patlayan bir kişi Kendisini bazen sıkar kendisini zorlar yani aklıyla mantığıyla gereksiz bulur biraz da imanın tadını alsa ruhsana zevk alsa manevi pembeze nasip olursa kılmaması yeterince farkına varır. Kendini buna zorlar. Kendini buna zorlar. Bayağı kendini zorlar zorlar. Ama öyle bir an gelir ki teremler, yani kedi fare görünce atılık bir üzerine bu kişi olmayacak yerde patlayı verir muhteremler. Patlayı Sonra pişme olur mu olur. Eyvah ben ne yaptım der. İçten geçer muhterem. Birem. Bu iş ne gerekiyor cemaatimiz? Uzun bir eğitim insana gerekiyor. İnsanın kediden bir farkı var muhteremler. Akıl insana dizginden muhteremler. Bakın akıl var insanda. Hayvanda akıl yok. Hayvan genleri etkisi altında hayvan. Hayvansız bedenizliği yapısına bağlı yani. Genel hayvan bağlı. İnsanda akıl var. Akıl insan ne yapar? Frenler kişiyi çekebilir akıl muhteremler. Frenler. Bunun için bu ne deniyor buna? İslam'da nefiste cihaz bu Muhtemelen böylece. Bu nefiste cihaz Muhtemelen Fereci. Yani bir insan bakacak, kendisine bakacak, acaba benim açık neresi acaba? Acaba hangi tarafta benim bir zaaf var bakacak kişi? Kindem var? Onuru bellik mi? Fazla. İntikam duygusu mu fazla? Böyle harama karşı bir şehvetin meyli fazla mı? Gazabı mı fazla? Dünya hırsı mı fazla? Her ne yapacak? Her insan kendini araştıracak. Araştıracak. Kişi ne yapacak? Ha, benim şu tarafımda bir zaafım var. Yani bu neyemezler muhteremler? Bir ordu savaşta girerken ne yapar değil mi? Önce Acaba hangi nokta daha zayıf nokta? Orasını takip eden oradan muhtemelen. Yani düşman buradan sızabilir. Düşman buradan gelebilir. Burası daha zayıf. Orasından takip etmesi gerekir. Yapmasa kaybeder savaşı muhtemelen. İşte insan da nefsine savaşında bunu uygulamak gerekir Uygulamak gerekiyor. Hep yapmamız gerekiyor. Acaba Neredemiz daha zayıf noktamız neresiye? Acaba ne fiş ya biz nereden yenebilir? Düşmanlarına bir saldırabilir miyiz böyle? Öfke ise onla cihat gereken kütteremler. Tabi uzun bir zaman var. Kişi eğer bunda akıcı davranırsa, kütteremler, kişi alacağımı başları kütteremler. Mahşerde ne gerek betiren muhteremler? Ameli salih muhtemeler. Yani hayatımızı çok dengeli muhteremler. Yani zamanımızın değerini çok iyi bilelim muhteremler. En önemli mesele şey zaman muhtemeler. Zaman böyle. Zamanı yaşamak. Zamanı değerlendirmek böyle. Nasıl yaşamak zamanı? Allah razı olduğu şekilde muhtemel böyle şey. Yaşama gerekir bunları. Yine bazıları tabii gene diyorlar. Efendimiz ben olan birim olamıyorum genelde. Derimde. Şimdi öfkeye alakörü muhtemeller. Çünkü bir insanın nefsi nefsemare iken bu kişiden artık bata bakmıştı nefsemare sahibi. Yani bir insanın nefsi nefsemare ise nefs emrindeki kişi bu kişi batakta. Ama bu kişi kendi durumunu fakir varamadığımdan. Yani barma, kin, onur beni hepsi kendisinden herhalde. Yine de kendisi benim bu kişi ama. Şöyle i̇şte bir cuma na namaza girsin. işte bazı cuma akşamı ya, falan yas falan girsin, gelsin. Ona en iyi kişi gördü böyle. Biraz kendisini deşerse ne yapar? Herkes kötü. İnsana şıra yapıyor sahip kötü insan kötüler toplum kötüler bir kendini bir Bu nedir? Allah ﷻ nefsiyan kişi batak Yani böyle bir kişi emekli oluyor para geçer de hacı bile girse mutlaka hacı bile girse orada bile herkes kötüler mutlaka. Bak şöyle yapıyor böyle yapıyor ama kendini görmez. Bir insan içinden uyanabilse, gönül, ruh, kalp verebilse, kul kendine bir gelebilse, gafetten, gafetten, Kahvet, dalgındık, kul bir kendine gelebilse, o zaman kul ne yapar? O zaman kul kendi kusurlarını görmeye başlar. Bakar ki, Allah Allah de ki öyle. En kötü vermişim de buktu. Öyle de böyle o yani karşı gibi bir kusur var ama hemen kendine bakar. kendi kusurundan daha büyük hakikate Geçmişine bakar, yaşantısına bakar, kendi kuslu görmeye başlar. Bu kişi artık tebi hali gel uyanır buna. Tevbe hali işte başlar. Tevbe hali. Nil tebali pişmanlık. Ömrünü boşa geçirmiş, yanma. Kendi kendini kınamak işte hali. Bırakır bu toplumu böyle. Ne arar topluma? her iyi görür, yardımcı olur topluma. Ama en kötü kendini görüyor. Kendi kınama başlar. ki levvame, levvame, kınama, pişmanlık, edame anlamına geliyor. Nefsi levvame. İşte bir insan nefsi levvame makamına geçince, batıdan çıkınca, bu kişinin en kuvveti yeni kuvvet gazabiyeti kalıbı, öfke kalıbı yani kişi bayağı kişi salih kişi olur hak yoluk kişi olur bence. Hatta kişi eylül olan bakam yaklaşır yaklaşır ama kuvve-i gazabiye o demek çıkamıyor denilebilir. En zora buradan başlar. Bir insan doğduğu anda o şeyde kuvve-i gazabiye var bakta. Doğum sırasında başlar. Çünkü yan doğdu daha. Yan doğan sırasında dünya hırsı ama müteremde. Daha şehvet olmaz bunda. Bir şey bunda. Ama yeni doğan çocukta kuvve-i gazabiye övke var. Yani çocuğa bir annesinin ilgilen bakmasın biraz. Nasıl Allah terler böyle kızar. Kızmaz. Ve insan ölürken de en azından bu çıkar. Böyle. En azından bu çıkar. Böyle. İnsan hastalanır. Güçten düşer. insan nefsen var. Yani çoğu belaket zayıflar. Etkisini giderir. Kişi yaşlandır, gider bunlar. Ama kuvve-i muhteremler, yani bir insan yatağa bağlı hasta bile olsa, yani kişi feşli bir olsa muhteremler, bu kişinin her nefes sıfatları gider, ama kuvve-i muhteremler. Yani artı eli tutmaz, ayağı kımlamaz, hatta diline peltekle konuşamaz, ama kısmak istemez, bağlamak istemez. Bunun için azı cemaatimiz, yani bundan çıkarmamız gerekiyor. Çünkü dünya bir imtihandır. Dünya bir cihattır nefis de cihattır. Yoksa böyle yapmasak insan yapar yapar yapar da insan bir patlar yıkar gider bu teslim bence. Fatiha.